Son sözüm, heyeti hâkimeye beyan ediyorum ki, hem iddianameden, hem uzun teccidlerimden anladım ki, bu meselede en ziyade şahsım zarar alınıyor ve şahsımı çürütmek maslahat görülmüş. Güya şahsiyetimin idareye, asayişe, vatana zararı var ve ben de din perdesi altında dünyevi maksatlar güdüyormuşum, bir nevi siyaset peşinde koşuyormuşum. Buna karşı, size bunu kat'iyetle beyan ediyorum. Bu evham yüzünden benim şahsiyetimi çürütmek suretinde Risale-i Nur'u ve bu vatana ve bu millete fedakar ve kıymatlılar olan şakirtlerini incitmeyiniz yoksa bu vatana ve bu millete manevi büyük bir zarar belki bir tehlikeye vesile olur. Bunu da size katiyen beyan ediyorum. Şahsıma tahkir ve ihanet ve çürütmek ve işkence ceza gibi ne gelse Risale-i Nur'a ve şakirtlerine benim yüzümden zarar gelmemek şartıyla şimdiki mesleğim itibariyle kabule karar vermişim bunda da ahiretim için bir sevap var ve nefs-i emmare'nin şerrinden kurtulmama bir vesiledir diye bir cihette ağlarken memnun oluyorum eğer bu biçare masumlar benimle beraber bu meselede hapse girmeseydiler mahkemenizde pek şiddetli konuşacaktım siz de gördünüz ki iddianamiyi yazan bin dereden su toplamak gibi 20 30 senelik hayatımda mahrem ve gayrimahrem mahrem bütün kitap ve mektuplarımdan cerbezesiyle ve kısmen yanlış mana vermesiyle, güya umum onlar bu sene yazılmış, hiç mahkemeleri görmemiş, af kanunlarına ve müruru zamana uğramamış gibi, onun ile benim şahsiyetimi çürütmek istiyor. Ben kendim, şahsımın çürük olduğunu yüz defa söylediğim ve aleyhimde olanlar her vesileyle yine şahsımı çürüttükleri halde, ehl siyaseti evhamlandıracak derecede teveccüh âmeye karşı fayda vermediğinin sebebi, İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyacı kat'î ile dersi dinde bazı şahıslar lazımdır ki, hakikati hiçbir şeye feda etmesin, hiçbir şeye alet etmesin, nefsine hiçbir hisse vermesin, ta ki imana dair dersinden istifade edilsin, kanaatı ı kat'îye gelsin. Evet hiçbir zaman, bu zeminde bu zaman kadar böyle bir ihtiyacı şiddet olmamış gibidir. Çünkü tehlike hariçten şiddetle gelmiş. Şahsımın bu ihtiyaca karşı gelmediğini itiraf edip ilan ettiğim halde, yine şahsımın meziyetinden değil, belki şiddet-i ihtiyaçtan ve zahiren başkalar çok görünmemesinden şahsımı o ihtiyaca bir çare zannediyorlar. Halbuki ben de çoktan beri buna taaccüb ve hayretle bakıyordum ve hiçbir cihetle layık olmadığım halde, dehşetli kusurlarımla beraber bu teveccüh-ü âmenin hikmetini şimdi bildim. Hikmeti de şudur. Risale-i Nur'un hakikati ve şakiretlerinin şahs-ı manevisi bu zaman ve bu zeminde o şiddetli ihtiyacın yüzünü kendine çevirmiş. Benim şahsımı hizmet itibariyle binden bir hissesi ancak bulunduğu halde o harika hakikatin ve o halis muhlis şahsiyetin bir mümessili zannedip o teveccühi gösteriyorlar. Gerçi bu teveccüh hem bana zarar hem ağır geliyor. Hem de hakkım olmadığı halde hakikati Nuriye'nin ve şahsiyeti maneviyesinin hesabına sükût edip o manevi zararlara razı oluyorum. Hatta İmam Ali an ve Gavs-ı Azam Kutlisa ruhu gibi bazı evliyanın ilham-ı bu zamanımızda Kur'an-ı Hakimin mucize-i maneviyesinin bir aynası olan Risale-i Nur'un hakikatına ve halis talebelerinin şahs-ı işareti işaret-i gaybiye ile haber verdikleri için de benim ehemmiyetsiz şahsımı, o hakikata hizmetim cihetiyle nazara almışlar. Ben hata etmişim ki, onların şahsıma ait bir parçacık iltifatlarını bazı yerde tevil edip, Risale-i Nur'a çevirmemişim. Bu hatamın sebebi de, zafiyetim ve yardımcılarımı ürkütecek esbabın çoğaltılmaması ve sözlerime itimadı kazanmak için zahiren şahsıma bir kısmını kabul etmiştim. Size ihtar ediyorum, Fani ve kabir kapısındaki çürük şahsımı çürütmeye ihtiyaç yok ve bu kadar ehemmiyet vermeye de lüzum yok. Fakat Risale-i Nur'la mübareze edemezsiniz ve etmeyiniz. Onu mağlup edemezsiniz. Mübarezede millet ve vatana büyük zarar edersiniz. Fakat şakirtlerini dağıtamazsınız. Çünkü hakikati Kur'aniyenin muhafazası yolunda 40-50 milyon şehit veren bu vatandaki geçmiş ecdatlarımızın ahvatlarına bu zamanda hakikatı Kur'aniyenin muhafazası ve âlem-i İslam'ın nazarında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları terk ettirilmeyecek. Zahiren çekilseler de o halis şakitler ruhu canı ile o hakikate bağlıdırlar ve o hakikatin bir aynesi olan Risale-i Nur'u terk edip o terk ile vatan ve millet ve asayişe zarar vermeyeceklerdir. Son sözüm fe in fakul fe kul hasbiyallahu la ilaha illa Aleyh tevekkeltu ve huve arşil Heyeti Vekile'ye gönderilmiş bir istidadır. Heyeti Vekile'ye gayet ehemmiyetli bir ricam var. Risale-i Nur'dan Siracun Nur namındaki 300 sayfeden ziyade mecmuanın ahirinde ve aslı çok zaman evvel yazılan ve 15 sayfa kadar olan ve Heyeti Vekilece o mecmuanın toplanmasına vesile bulunan 5. şu'a Herkese, hususen musibetzedelere ve ihtiyarlara ve imanda şüphelere düşenlere pek çok faydeleri tahakkuk eden Siracın Nur'dan o zararlı tevehüm edilen parçayı çıkarıp yasak ederek mütebaki 300 sayfenin neşrine izin verilmesini ve tesellisinden tam istifade eden bütün musibetzedeler ve ihtiyarlar ve iman hakikatlarına muhtaçlarla beraber heyeti vekileden rica ederiz. Hem 400 sayfelik Zülfi'karda 30 sene evvel Avrupa felsefoflarına karşı yazılan irsiyet ve tesettür hakkındaki iki ayetin tefsiri iki sayfa. Hem 30 sene evvel tab edilen İsharat-ı Hicaz'da "Ahallahu'l-bey'a ve harrama'r-riba" ayetine dair yazılan bankaya dair bir satır ve hem 30 sene evvel ben Darül Hikmet'teyken İngiltere'nin Anglikan Kilisesi'nin başpapazının meşihatı İslamiyeden sorduğu 6 sual içinde bir satır kadar yazılan yazıların kaldırılarak Şimdiki kanunu medeniye uygun gelmediği iki sayfe bir satır bahanesiyle müsaade edilen ve âlem-i İslamca çok tahsin ile çok menfaati bilfiil görülen ve üç rükni imaniyi harika bir tarzda ispat eden o Zülfikar mecmuamızı iade etmesini rica edip istiyoruz ve hakkımızdır. Bir mektupta beş kelime sansür edilse baki kısmına izin verilmesi gibi biz de kanunen ehemmiyetli bu hakkımızı isteriz ve hakkımızda habbeleri kubbeler yapanların zulmünden kurtarılmamızı millet ve vatan ve asayişe nurlarla hizmet eden Kur'an ve iman perverlerle beraber talep ederiz. Hem 18 sene evvel şiddetli bir zulme maruz olduğum, hiddetli bir zamanımda yazdığım Hucubat-ı Sitteyi 18 seneden beri görmediğim gibi mahrem deyip neşrine izin vermemişim ve hem 3-4 mahkemenin eline geçmiş o risaleyi sahiplerine iade etmişlerdir. Said Nursi Bismi'-i Diyanet riyasetindeki ehli i bir teşekkürname ve tetkiklerindeki cüz'i ve cevabı zahir ve verilmiş tenkitlerine tasihle yardım etmek için üç noktayı beyan edeceğim. Birincisi, üç cihetle o alimlere teşekkür ederim. Şahsım itibariyle minnettarım. Birincisi, sirac Nur Mecmuası'nın beşinci şuadan başka on üç parçasını takdirkarane hülasa etmeleridir. İkincisi, medar ittihamımız olan tarikatçılık ve cemiyetçilik ve emniyeti ihlal bahanelerini reddetmeleridir. Üçüncüsü, benim mahkemedeki davamı tasdikleridir. Yani mahkemeye dedim, kusur varsa bütün o kusur benimdir. Nur talebeleri halis ve masum olup imanları için nurlara çalışmışlar. İşte o ehli vakuf dahi nurcuları kurtarıyorlar. Bütün kusuru bana veriyorlar. Ben de onlara Allah sizden razı olsun derim. Yalnız merhum Hasan Feyzi ve merhum Hafız Ali'yi ve o iki mübarek şehidin sisteminde ve varislerinden iki üç zatı benim suçuma şerik etmişler. Fakat bir cehette sehvetmişler çünkü o zatlar kusurda değil. Belki hizmeti imaniyede benden ileri ve benim hatalarımdan müberra olarak zafiyetime merhameten inayeti ilahiye tarafından bana yardımcı verilmişler. İkinci nokta o ehli bukuf. 5. şu adaki rivayetlerin bir kısmına zayıf ve bir kısmına mevzu demişler ve tevbillerinin bir kısmına yanlış demişler ki bu afyonda aleyhimizde iddianame o tarzda yazılmış ve 15 sayfada 81 yanlış yaptığını bir cetvelde ispat etmişiz. Muhterem ehli vukuf o cetveli görsünler bir tek numunesi şudur. İddiacı demiş bütün tevbilleri yanlıştır ve o rivayetler ya mevzu veya zayıftır. Biz dahi deriz tevil demek yani bu mana bu hadisten murat olmak mümkündür muhtemeldir demektir. Mantıkça o mananın imkanını reddetmek ise muhaliyetini ispat etmekli olur. Halbuki o mana göz ile göründüğü ve tahakkuk ettiği gibi hadisin manayı işarî tabakasının külliyetinde bir fert olması bil müşahede mucizane bir lem'a-i ihbar-ı bu asrın gözüne gösterdiğinden Hiçbir cihetle kabili inkar ve itiraz olamaz. Hem o bütün rivayetler mevzudur veya zayıftır iddiacının demesi üç vecihle yanlış olduğu cedvelde ispat edilmiş. Birisi 1 bir milyon hadisi hıfzına alan İmamı Ahmed ibn Hanbel ve 500 bin hadisi hıfz eden İmamı Buhari'nin cesaret edemedikleri ve o nefyin ispatı kabil olmadığı ve bütün hadis kitaplarını görmediği ve ümmetin ekseriyeti her asırda o rivayetlerin manalarının zuhurlarını veya o küllinin bir ferdini görmesini bekledikleri ve ümmetçe telakki bil kabul derecesine yakınlaşmış ve aynı hakikat bazı numune ve fertleri meydana çıkıp görüldüğü halde, o rivayetleri külliyetle inkar etmek on cihetle hatadır. İkinci vecih, mevzudur manası, bu rivayet ananeli, senetli, hadis değil demektir yoksa manası yanlıştır demek değildir. Madem ümmette, hususan ehl-i hakikat ve keşf ve bir kısım ehl-i hadis ve ehl-i kabul edip manalarının vukularını beklemişler, elbette o rivayetlerin durub emsal gibi umuma bakan hakikatları vardır. Üçüncü vecih, hangi mesele veya rivayet var ki, meşrepleri, mezhepleri muhtelif alimlerin bir kitabında ona itiraz edilmesin? Mesela İslam içinde birkaç deccal geleceğine dair rivayetlerden birisi bu hadisi i şerif sarış bir surette Cengiz ve Hülagu fitnesinden haber verir. Len el hilafetü fi veldi ammi sin ve Ebil Abbas hatta Yuselli ila ed Yani uzun zaman hilafet Abbasiye devam edecek, sonra o saltanat Deccal eline geçecek diye 500 seneden sonra İslam içine bir deccal gelecek o hilafeti bozacak gibi ki eşhası ahir zamandan çok rivayetler haber verdikleri halde mezhebi ayrı veya fikri müfrit bir kısım ehli içtihat kabul etmemişler mevzu veya zayıftır demişler her neyse şimdi bu uzun kıssayı kısa kesmeme sebep Risale-i Nur ile alakadar ve nurlara hücumun aynı zamanında zeminin hiddetini gösteren dört büyük zelzelenin tevafuku gibi, bu cevabı yazdığım aynı saatte, burada iki şiddetli zelzele vuku buldu. Şöyle ki, akşamda elime verilen ehli vukufun laporundaki ameliyat-ı cerrahiyenin yaralarından, elîm bir teessür ve temassızlıktan hazin bir zahmetle, kendim perişan kalemimle yazmaktan teellüm hissederken, İki zelzelenin tevafukudur. Evet, sekiz ay tecrid ve sıkıntılar içinde en ziyade güvendiğim ve raporlarıyla imdadıma yetişmelerini beklediğim Diyanet Riyaseti dairesinden gelen raporu, akşamdan aldım. Bu sabah bildim ki, pek ehemmiyetsiz şeylerle imdadıma değil, belki iddiacıya yardım ederek, geçen dört zelzeleler, nurun kerametlerindendir, Said demiş, dediklerini gördüm. Cetvelde yazdığım gibi, nurlar, Sadaka-i makbule misillü belaların define bir vesiledir. Ne vakit nurlara hücum edilse, musibetler fırsat bulup gelirler ve bazen de zemin hiddet eder diye yazmağa niyet ederken, burada iki şiddetli zelzele, beni o bahsi yazmaktan vazgeçirdi. Haşiye Bu iki zelzele, 18-9-1948 tarihine müsadif, Cuma günü kuşluk vakti olmuştur. Afyon hapsinde Risale-i Nur talebeleri namına, Halil, Mustafa, Mehmet Feyzi, Hüsev. Onu bırakıp üçüncü noktaya geçiyorum. Üçüncü nokta. Ey müdakkik ve hakikatli ve insaflı ehli vukuf alimlerimiz, eskiden beri ehli ilim mabeyninde bir makbul adet müstemirliğe binaen, yeni teşrif edilen güzel kitapların ahirlerinde başkaların o kitaba medhiyeleri ve takrizleri ve mübaalağane ve bazen müfritane senaları yazılıp neşredildiği ve müellif kemali memnuniyetle o takrizcilere minnettar olduğu ve rakipleri dahi onu hotfuruşlukla itham etmedikleri halde nurun bir kısım has ve halis şakirtlerinin ve merhum Hasan Feyzi ve şehit Hafız Ali tarzında yazdıkları takrizleriyle aleyhime şiddetli hücum eden pek çok insafsız muarızlara karşı azime, zafıma, garipliğime, kimsesizliğime yardım ve nurlara muhtaçları teşvik fikriyle olan metiyelerini bütün bütün reddetmediğimi ve şahsıma ait kısmını nurlara çevirdiğimi bir hotfuruşluk telakki etmenizi kemal-i dikkatinize ve tahkiki ilminize ve şefkatkârane muavenetinize ve insafınıza yakıştıramadığımdan müteessir oldum ve o metiyeleri yazan safi arkadaşlarımın hiç siyaseti düşünmeyerek riyazi bir hesapla manay-i işarî külliyetinin bir masadakı ve cüzi bir ferdi bu zamanda risale-i nurdur demelerine hata denilmez. Çünkü zaman tasdik ediyor. Haydi çok mübalağa veya hata dahi olsa ilmi bir hatadır. Herkes kendi kanaatını yazabilir. Acaba şeriatta 12 mezhep, hususan Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli mezheplerinde ve yetmişe yakın ilmi kelam ve usulü'd-din dairesindeki allamelerin fırkalarında ne kadar ayrı ayrı kanaatlar ve fikirler kitaplara yazılmış bilirsiniz. Halbuki bu zaman kadar hiçbir zaman din alimlerinin ittifakına ve münakaşa etmemesine muhtaç olmamış. Şimdilik teferruattaki ihtilafı bırakmaya ve medar münakaşa etmemeye mecburuz. Ehli bukufun insaflı hocalarından üç sualim var. Birisi: Bir adam diğer bir adamı safi bir niyetle onu met etmekle mesul olur mu? hususan o istemediği, elinden geldiği kadar o medihleri yarret veya başkasına çevirdiği ve o halis dostunu kaçırmamak için onu tekdir etmeyip, medhini yüz derece haddimden fazladır diye sükût ile mukabele etmesi, hiç hotfuruşluk sayılır mı? İkinci sual, acaba ortalıkta din aleyhinde bu dehşetli hücumlar ve dağ gibi dini meseleler içinde, nur şakirtlerinden bir hakikat aşıkı, zararsız ve cüz'i bir hatayı ilmi, ve yanlış bir kanaat-ı cihetinde böyle tekdir ve tezyife müstehak olur mu? Siz gibi üstadlardan, metiye yazan talebe, şefkatle hatasını ihtar beklerken, böyle adliye eliyle tokatlamak caiz olur mu? 3. Sual Bu yirmi senedir hadsiz muarızlara karşı sarsılmayan ve yüzbinler muhtaçların imanlarını kuvvetlendiren Risale-i Nur'a, bir iki mesele için bu tarz tenkidiniz yakışır mı? Hem o müdakkik alimlere bunu hatırlatıyorum ki, raporlarında, Ahmet Feyzi'nin metiyesinin başında bir mektubumu görmelerinden, güya o medihleri ben kendime yapmışım gibi tenkit ediyorlar. Halbuki, o mektubum, benim şahsımın hakkındaki medihlerini kabul etmemek ve kaldırmak için idi ki, bir kısmını kaldırdım, bir kısmını da tadil edecektim. Fakat acele edip, tam yapmadan o mektubu bir kardeşime göndermiştim onlar dahi o mahrem medhiyenin başına koyup hususi bir zata gönderdikleri zaman, hükümetin eline geçmiş. Acaba böyle hususi takriz ve sırf ilmi ve bir kanaat-ı vicdaniye ve mahrem arkadaşların mabeyninde ve sonra tam tadil etmek fikriyle bir meşveret tarzında gezmesi, bu şiddetli itiraza müstehak olur mu? Hem kırmızı ve siyah ciltli iki mecmuacık, Arkadaşlara hususi ve tebrik ve teşvik ve taltif için yazılmış bazı hususi mektuplardır. Her nasılsa bir iki zat merak edip zayi olmasın diye bir deftere toplamış. Taharride zabuta eline geçmiş. Acaba böyle mektuplardan ahkam çıkarmak ve sual ve cevaba medar etmek ve siyasete temas ettirmeye çalışma hiç ihtiyaç var mı? Kur'an'a hücum eden dehşetli ejderhaları görmüyor, bakmıyor. Sineklerin ısırmasıyla uğraşıyor gibi olmaz mı? Dini ve terbiyeyi Muhammediyeyi zehir diyen Saracoğlu'nu bırakıp hakikati Kur'aniye'yi güneş gibi gösteren ve nev'i beşerin yaralarına tam tiryak olduğunu ispat eden Sirac'ın Nur ile münakaşa ederek Nur'un o mecmuasının ahirine ilhak edilen bir risalede zayıf hadislerin tevilleri var diye o mecmuanın müsaderesine yardım etmek çıkmaz mı? Bizler siz gibi zatlardan yaralarımıza merhem sürmek ve ferasetinizle yardım bekler ve cüzi tenkitlerinizden gücenmeyiz Mevkuf Sait Nursi